Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok memnun oldukça sizi görmekten aramızda. Estağfurullah. Estağfurullah. O memnuniyet bize ait. Öyle demek lazım değil mi? <gülüyor> Allah e, en faydalı şekilde bu vakti en güzel şekilde geçirmeyi nasip etsin inşallah hocam. Teşekkür ederim hocam. Katılım, epey katılıncımız var bu akşam. Herkese hoş geldiniz diyoruz. E, ben ilk sorumuzla o zaman başlamak istiyorum. Bu akşam böyle birkaç soru hazırladık hocamız için ama onun ağırlıklı anlatımından anlatımını dinliyor olacağız zaten. Hocam bizim ilk sorumuz şu. Yani e, günümüzde biliyorsunuz verimlilik çok ciddi bir mesele malumunuz. Böyle olunca da e, zamanı yönetmek bu productivity meselesi ciddi bir gündem haline geliyor. Birçok bir araştırma da aslında şunu gösteriyor. zamanın gerçekten iyi yönetebilen insanlar hem iş hayatında hem akademik olarak hem sosyal ilişkilerinde yani aslında hayat da daha iyi, daha çok zevk alıyorlar. Ve ıı, ilişkilerinde doyumları daha yüksek. Ama zamanı iyi yönetemeyenlerde ise daha yoğun bir stres, kaygı, hatta bunun getirdiği bazı ruhsal bozukluklarla dahi karşılaşabiliyoruz. Ee, peki İslam'da da zamana bakış nasıldır? Bunu soruyorsunuz bana. Evet. evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammeden ve allâ aleyhi ve sahbihi ecmain. E, şimdi ben de e, sizden gelen bu e, talep hatta e, istek yani emir diyelim, emir telakki ederiz tamam. üzerine e, birazcık bakmaya çalıştım notlarıma size de ifade ettiğim gibi en başta bu konunun bir uzmanı değilim ben yani daha çok ilahiyatçılardan çok aslında sizlerin alanına giriyor dolayısıyla hani bu psikolojiyle ilahiyat zaten böyle çok kesiştiği alanlar çok fazla birbirimizin alanlarına saygı göstermek lazım uzmanlığımızın olmadığı konularda yani haddimizi bilip oradan hemen kendi alanımıza dönmek lazım ama tabii nasıl ki hayatı parçalayamıyorsak bu alanları da parçalayamıyoruz yani böyle. Netbelle çizilmiş sınırlarla birbirinden ayıramıyoruz. Sizin mesela işte inancınızla, hayata bakış açınızla, kendinizi, kendinizi bu dünyada nasıl anlamlandırdığınızla diyelim zamanınızı nasıl yönettiğiniz arasında çok sıkı bir ilişki var yani siz mesela bu dünyada niçin varsınız? Bakın bu hani çok felsefi bir soru gibi görünüyor. Ee, ve herkes, her sıradan insan bunu düşünmez. Bu konu üzerine kafa yormamıştır diye düşünebiliriz. Ama öyle değil aslında. Hepimizin bu konuda verilmiş bir cevabı var. Kimimiz mesela sabah olsa da kalksam, akşam olsa da yatsam diyor. Yani hayat felsefesi bu işte. Zaman geçirmek, öl zamanı öldürmek. Ee, böyle düşünen bir insan için mesela zaman yönetimi hiç gerekli olan bir konu değil yani. Zaten o zaman hani seyircisi yani o zaman da bir şey üretmek diye bir endişesi yok dolayısıyla yani kendinizi nasıl anlamlandırıyorsunuz sizin inancınıza göre biz bu dünyada niçin varız ne yapmamız gerekiyor bizden beklenen ne ve e, hani bu herkes için standart mı bence asıl can alıcı soru burası e, buraya geçeceğim ama geçmeden önce şöyle bir e, şeyden bahsedeyim birden bire e, yani bu bağlanmamıza yarım saat kala benim e, zihnimde bir ampul yandı. Dedim bu konuyu biz çalışmıştık efendim e, 2017 yılında e, Din ve Hayat Dergisi'nde ben onun yayın kurulundayım. Böyle İbdül Vakt olmak diye bir sayı çıkarmıştık biz. E, bütün bir sayı e, üç ayda bir çıkan bir dergi, yarı akademik bir dergi ve e, İstanbul Müftülüğünün dergisi. Bütün bir sayı zamandan bahsediyor. Yani İslam'ın zamana bakışından, bakış açısından bahsediyor. Ulaşabilenler için tavsiye ederim. Yani kütüphanelerde falan bulabiliyorsunuz. veya da abonelik yoluyla ulaşıyor. Yani piyasaya dağıtılmıyor. Mesela bu sayıda bu sayıda da e, özellikle tavsiye ediyorum Fatma Zehra Kamacı'nın e, Hazreti Peygamber'in zaman yönetimi başlıklı bir yazısı var. Yani Peygamber Efendimizin 24 saatini anlatıyor e, ve bunu nasıl planladığını anlatıyor. Mesela e, genç arkadaşlarımız için şaşırtıcı olabilir sizler için değil de mesela gün nasıl başlıyor bizde arkadaşlar? Gün neyle başlıyor, nasıl başlıyor? İşte kalkıyoruz sabah namazı ile ve sonrasında işte çok yoğun eğer işimiz varsa oraya gideceğiz falan öyle başlıyor değil mi? Halbuki İslam'ın günü akşam namazından sonra başlıyor. Yani gün anlayışımız bile farklı dolayısıyla biz güne e, tabii ki gene ibadetle başlıyoruz ama istirahat ederek dinlenerek başlıyoruz ve e, uyandıktan sonra kalktı, yani gün başladıktan sonra e, neler yapacağımızı önceden planlayarak başlıyoruz yani bir, o akşam o gece hem bir gün öncesinin değerlendirmesini hem bir gün sonrasının planlamasını yaparak başlıyoruz yani burada bile İslam'ın zaman algısı mesela bunun üzerine yazılmış işte Müslüman Saati diye bir makalesi var taşım olacak galiba e, A'dan Z'ye farklı yani hayata bakışımız, zamana bakışımız e, dolayısıyla yani <gülüyor> e, gerçekten sizin bu dünyada kendinizi nasıl konumlandırdığınızla çok çok sıkı bir ilişkisi var e, öncelikle onu vurgulamış olalım ama geçelim çünkü e, bütün bu işte hayatın anlamı nedir red dönüşmesin yani bu konuşma e, ikinci aşamada hocam beni e, daha da etkileyen husus şurası şimdi tamam işte hayatın bir anlamı var Allah'ın biz buraya imtihan olmak üzere geldik Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor ve Allah'ın huzuruna çıkacağız ve yaptığımız her şeyden mesela her aldığınız nefesten iki kere sorulacaksınız diyor evet, Efendimiz sallallahu aleyhi yani alırken ne yaptın verirken ne yaptın Dolayısıyla böyle bir hesap bizi bekliyor. O, o bakımdan da işte ömrümüzü vaktimizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsine amennan bir Müslüman olarak biz zaten bunlara inanıyoruz. Peki bu konuda bizden standart bir davranış mı bekleniyor? Bence asıl burası çok önemli çünkü e, bugünkü dünyada, modern dünyada yarışma esas, kariyerle ilgili. Yani daha ilkokula başlamadan belki de başlıyor o yarışma. İşte hangi anaokuluna gittiğiniz, anaokulunuzda yabancı dil öğrenip öğrenmediğiniz, hepsi işte ailenizin sizi hangi okul dışı e, eğitimlere götürdüğü falan. Yani yarışma oradan başlıyor ve hayat boyu hep e, sizden beklenen bir standart başarı var. İşte belli sınavlara gireceksiniz, o sınavlarda dereceler var. O derece, yaptığınız dereceye göre bir e, üniversiteye veya liseye gideceksiniz ve sizin bütün hayatınızı belirleyecek diye düşünüyoruz yani. Bence artık öyle değil. Ben öyle bakmıyorum ama hani toplumdaki genel kabul veya biz de o yaşlardayken öyle düşünüyorduk. E, dolayısıyla e, modern insanda ya yani modern dünyanın insandan beklediği şey kendisinin koyduğu standartlara uyması işte burası çok acı veren bir şey çünkü biz standart değiliz yani biz e, bütün şartları eşit olan insanlar değiliz zekalarımız farklı, ruhlarımız farklı, duygu dünyamız farklı, önceliklerimiz farklı efendim e, yani inançlarımız farklı Yani birçok her anlamda farklıyız yani birbirine eşit olan tamamen eşit olan iki insan yok bu dünyada biriciyiz yani her birimiz dolayısıyla e, bu kadar çok çeşitli Özellikleri olan Bu kadar birbirinden farklı olan insanların e, işte meşhur hikayedir hani ormanda bütün hayvanları mesela uçma konusunda yarıştırsanız veya yüzme konusunda yarıştırsanız hani diyelim ki aslan uçma yarışında sonuncu olur değil mi? Yani böyle bir şey bu. Dolayısıyla hani o zamanı yönetmedeki sıkıntımız veya onun bize büyük bir acı vermesi. Ben öğrencilerde görüyorum bunu yani. Gerçekten üzülüyorum onlar için. Çünkü e, mesela işte hepimizin belli bir kapasitesi var. Bu kapasite bu kapasiteyle barışık olmadığınız zaman bu kapasiteyle e, hani kendinizi tanıyıp ee, o kapasiteye uygun, çünkü mesela bazılarımız çok daha naif, çok daha hassas e, ve bunları iyi özellikler olarak söylemiyorum bu arada yani. E, duygusal vesaire olabilir, bir başkası çok daha katı olabilir. Bazılarımızın aile sorunları daha farklı olabilir. Dolayısıyla saygıyım şimdi farklılıkları orada vakit harcamayalım. Yani bunun hiç dikkate alınmadığı bir dünyada standartize edilmiş bir e, çalışma programının, İnsanı e, anormal derecede e, sıradanlaştırdığını yani böyle düzene uygun kafalar nasıl yetiştirilir diye bir kitap vardı. Onun gibi yani işte siz e, bir makine var o makineye böyle farklı farklı insanlar olarak giriyorsunuz. Oradan böyle yontulmuş olarak böyle tek tip insan olarak çıkıyorsunuz. Bizi böyle yapmak isteyen bir sistem var yani kaçınılmaz olarak ama. Yani sistem eleştirilerini de eğer bir alternatif üretmiyorsa ve bir çözüm göstermiyorsa çok insan ciddiye alası gelmiyor. Ee, hani biz de bir e, okul yöneticisi olsaydık, işte biz de bir, e, büyük bir iş yerini yönetmek zorunda kalsaydık, biz de insanlardan standart kalıplaşmış bir takım davranışlar bekleyecektik. Ama e, bu e, yönetimlere maruz kalan, bu yönetimlerin muhatabı olan insanlar olarak bizlerin e, bundan dolayı çok acı çekmememiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü Allah hepimizi farklı yarattı ve hep yani İslam'ın bakış açısında bence en önemli kısmı burası hiç kimsenin kendisi kötü hissetmesine gerek yok çünkü bizden eşit noktaya varmamız istenmiyor. Yani işte ben hep sayı doğrusu örneğini veririm. Geçen de birisi diyor ki bu sayı doğrusunun diyor dini kaynaklarda referansı ne? Referansı yok kardeşim yani ben onu öyle anlıyorum ve o, o örnek üzerinden anlatıyorum. Bir sayı doğrusunu düşünün hepimiz bu sayı doğrusunun üzerinde farklı yerlerde dünyaya geliyoruz. Ve Allah deseydi ki herkes artı 30'a kadar gelecek ancak o zaman cennete girebilirsiniz deseydi. İşte bu çok strese sokan bir şeydi insanı. Düşünün biri artı 25'de doğmuş yani şartlar çok elverişli, zekası, kalbi, ailesi, aldığı eğitim vesaire. Öbürü eksi 30'da doğmuş. Ne kadar dezavantajlı bir bakın yani. Ama Allah Teala öyle demiyor işte. Nereden başlayıp nereye kadar geldiğimize bakıyor. Onun için yani zamanı yönetme konusunda. Dini bakış açısının bence hani en temelde olması gereken, işte zaman şöyle kıymetlidir, Kur'an-ı Kerim'de asra yemin edilmiştir falan öyle bir giriş de yapabilirdim. Evet, çok kıymet veriyor dinimiz zamana ama yani o bireysel farklılıkları Rabbimizin dikkate aldığını bilerek, hani çünkü o genç arkadaşların ne kadar kendilerini yıprattıklarını neredeyse böyle sürmanaj olacak düzeyde yani kendilerini, bütün o bazılarının tabii yani kendilerini ne kadar sınır sınırlarını ne kadar zorladıklarını gördükçe ve e, bunun aslında uzun vadede yani siz üniversiteyi işte şu dereceyle bitirmişsiniz ya da bu dereceyle bitirmişsiniz ya da şu sınavda şunu yapmışsınız. Aslında sizin hayat başarınızda çok fazla bir yeri yok bunun e, bana sorarsanız. Yani çünkü yapılacak bir sürü iş var ve... E, e, Kendinizi iyi hissederek yani mutlu, sağlıklı, ruhen, bedenen, aklen bütünlüğe ulaşmış. Yani hani bu üçü de e, akılda, kalpte, e, ruhta, bedende bir uyuma ulaşmış. Efendim e, hayatın, hayatın ritmiyle e, güzel giden hani İbnül Vakt olabilen bir insanın Bence yani işte bir ev hanımı da olsa, ne bileyim bir e, tamirci de olsa, yani aşağılayarak söylemiyorum asla bu mesleği. Yani çok büyük imtihanlardan başarıyla geçmek gerekmediği için söylüyorum. Efendim çok faydalı, çok mutlu, çok üretken bir hayat yaşayabileceğini düşünüyorum. E, bize bu modern dünyadaki yarışmacılık, yani çok aşırı hırslı yarışmacılığın, bizi çok mutsuz ettiğini ve hep sürekli başarısızlık hissi bize aşıladığını bundan dolayı da bir panikle yani zamanı da doğru anlayıp doğru yönetemediğimizi düşünüyorum. Bir de hocam bu bölümü bitirmeden önce buraya eklemek istediğim bir iki şey var. Mesela Kur'an-ı Kerim'e göre biz hani dinimize göre bu dünyaya imtihan olmak için geldik dedim ya. Orada çok güzel bir benzetme yapılıyor. ata ee, Ataseven'den dinlemiştim ben de bu benzetmeyi. O da bir başkasından dinlemiş. Kaynağı bilinmiyor yani anonim. Ee, efendim şöyle, dünya bir imtihan salonu. Düşünün şimdi bu imtihan salonuna geliyorsunuz, giriyorsunuz. Herkesin bir işte önünde kağıt var yazacak. Bu imtihanın ilginç bir tarafı var. Süre belli değil. Yani bu imtihanda süre standart değil daha doğrusu. Belli de yani ben bilmiyorum. Mesela benimki 10 dakika olabilir, sizinki 2 saat olabilir. Ee, böyle bir sınav bu. Ee, ve siz bunda hani kaçınılmaz olarak bu sınava gireceksiniz. İşte ömürleri böyle düşün Dolayısıyla ben ve bu sınava gelirken sizin ne giydiğiniz, işte hangi araçla geldiğiniz, üzerinizde ne gibi değerli takıların olduğu vesaire hiçbir kıymeti yok onların. Sadece kağıda yazdıklarınız önemli, kimin nesisiniz mesela hiç önemli değil. Kağıda yazdıklarınız önemli, yalnız işte süre belli değil. Yani 10 dakika sonra da benim kağıdımı alabilirler önümden, iki saat sonra da. O zaman akıllı bir insanın ne yapması lazım? arkadaşlar. işte buna aklı me'at diyoruz. Yani İslam alimleri öyle demişler. Aklı me'at sadece bu dünyada yemeye içmeye yarayan akıl. İşte şu yemek en güzel nasıl yapılır? Şu kıyafetin üstüne nasıl bir eşarp ötsem? Yani bu tip şeylere eren akıl. Aklı me'at ise ötelere de. Yani va'at ve va'id. Yani cennete, cehenneme, hesaba, mizana hepsine eren akıl demek. Yani yaşarken onları da dikkate alarak e, düşünen ve kararlar alan akıl demek. Evet. Eğer öyleyseniz girdiğiniz salona, mesela diyelim ki çok ihtişamlı bir salon, yani süslemeleri çok var, mimarisi çok özellikli falan, e, oturup onları mı incelersiniz yani? Bilmiyorsunuz, 10 dakika sonra alınabilir kağıdınız. Yani akıllı insan ne yapar? Hemen yazmaya başlar değil mi? İşte dolayısıyla en büyük yani zamanı e, ne kadar kıymet vermemiz gerektiği, zamanın bizim için ne kadar önemli olduğu, bir de şu var yani ha, e, mesela cennet, e, te ulaşmak istiyoruz. Allah'ın rızasına ulaşmak istiyoruz. Yani burada cenneti ikinci e, ödül olarak söylemiyorum. Hani rıza da orada. E, oraya kavuşacağız. Cennette cemalullahla müşerref olmayı istiyoruz. Yani hedefimiz bu. Ve bunu yapabileceğimiz tek yerde burası. Dolayısıyla ha bir de hangi amelle gideceğiniz de oraya belli değil. Yani bir yetimin başını okşayarak da gidebilirsiniz. E, çok büyük hayırlar yaparak da gidemeyebilirsiniz. Yani çünkü niyetleriniz bozuk olabilir ya da işte hedefleri farklı olabilir. E yapılış tarzı sırasında işte Latif Dilu Sadakatikum bilmeni ve yani başa kakarak yaptığınız sadakaları iptal etmeyin diyor Allah Teala. İptal olmasına sebep olacak bir şey yapabiliriz. Dolayısıyla hangi amelden de kazanacağım belli değil yani o zaman işte İbnül Vakt olmak bizim o derginin konusu bunu anlatmak e, istemişti e, İbnül Vakt olmak ne demek yani ben bir defa her an bu dünyadan çek, e, gidebilirim yani kağıdım çekilip alınabilir elimden tamam bunu biliyorum e, gittikten sonra oradaki e, varacağım yer şu anda ne yaptığıma bağlı yani şu anda neyle meşgulsem çünkü nasıl ölürsen öyle dirileceksin ee, ve kazanacak mıyım kaybedecek miyim burada ne yaptığıma bağlı peki hangi davranışıma bağlı mesela sadece namazla mı cennet kazanılıyor sadece oruçla mı kazanılıyor hayır o da belli değil kesin değil yani Hani şu amelden dolayı cennete gidersin ötekiler o kadar da önemli değil onlar hani garnitür kabilinden değil yani bilmiyorsun neyle kazanacağını ya da kaybedeceğini de bilmiyorsun. İnsanlar ağızlarından çıkan bir sözle cehenneme sürüklenebilirler diyor Peygamberimiz. O zaman bir defa bir dikkat kazanıyorsun yani her anı ganimet bilmek işte İbnül Vakti olmak o demek ve her an e, en iyi ne yapabilirim? Bu anı nasıl ziyan etmeyebilirim? diyeceksiniz ki bu da bir gerginlik isterseniz onu bir dahaki bir sonraki konular bölümlerde açıklayalım. Ee, o imtihan salonuyla ilgili son bir şey söyleyeyim hocam. Ee, o imtihanda hani süre belli değil demiştik ya bir de ilginç olan bir şey var. O imtihanda arkadaşlar kopya çekmek serbest. Bizim dünya imtihanımızda kopya çekmek serbest. Yani Allah diyor ki herkes böyle mavera, işte Allah'tan başkasından kalbini arındırmak, işte tevhide ulaşmak, insanı kamil olmak, herkes bunu başaramaz diyor, biliyor kullarını. Diyor ki taklit serbest. Tek bir tane sorumluluğun var taklitle ilgili, kimi taklit edeceğini seçeceksin. Yani bu imtihanda kopya çekmek serbest. Yanındakinin kağıdına baka baka yazabilirsin. Önemli olan kimin yanına oturduğun çünkü yanlış şeyler yazan bir insanın yanına oturmuşsan sen de gittin onunla beraber dolayısıyla böyle bir dikkat gerekiyor yani İslam'ın bakış açısına göre bir her an kağıdımız elimizden alınabilir. Dolayısıyla oyalanmadan onu doldurmamız lazım. Oraya yazacağım bir kelime beni kurtarabilir. Bu sınavı geçmeme yardım edebilir. O zaman hiçbir anı ziyan etmemeliyim yani. Bir kelimeyle bile kurtulabiliyorum çünkü. İki, kimin yanında olduğuma çok dikkat etmem gerekiyor. Yani her anı çok iyi korumam ve o anı kiminle beraber geçiriyorum, kimi taklit ediyorum, kime imreniyorum. E, bu ikisine ee, çok güzel bir örnek vermişti Gülsen Ataseren o benzetmeyle. Ee, buradan e, bütün vakti tabii bu birinci soruya ziyanet harcamadan, ziyan demeyelim, e, ötekilerine de vakit ayırarak e, bir şeye tekrar döneyim en başta söylediğimi, ondan sonra sizin e, sorunuzu bekleyeceğim. E, kendimizi tanımamız hayati önem arz ediyor arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak hepimizden, e la yukellifullahu nefsan illa busaaha. Hiçbir nefse Allah gücünün üstünde bir şey yüklemeyecek. Kapasitesinin üstünde bir şey asla yüklemez diyor. Dolayısıyla bizden gücümüzün yettiği şeyleri bekliyor Allah Teala. Tamam işte her anımızın kıymetini bilelim. Bizi cennete götürecek amellere yoğunlaşalım. Şey i̇şte o o anda kimle beraberiz? Buna dikkat edelim. Burada seçici davranalım. Ama yani sen ne kadarsın, senin imkanların ne kadar, sana kader ne kadar verdi? Hani e, biraz zorlayabilirsin, arayabilirsin çünkü ancak e, arayanlar bulabilir. Ama yani kendi şartlarınla ve sınırlarınla barışık olarak o sınırlar içinde de bunu yapabilirsin. Yani düşünün işte bilal bir Habeşi bir köle arkadaşlar. Bir köle yani ama Peygamberimiz Miraç'tan dönünce diyor ki cennette önümde bir ayak sesi duydu. Bunu kabul etmez bazıları bu rivayetleri. Bir de bak baktım Bilal ben, benim önümde gidiyordu diyor. Yani e, dünyadaki e, hiyerarşilerin, dünyadaki e, bizi yani modern dünyanın mahkum ettiği o etiketlerin falan nihai anlamda çok bir e, değeri yok. Onları boş verelim demiyorum. Onlar bizim dünyada araçlarımızdır. Yani daha rahat yaşamak, daha iyi hizmetler etmek, insanlığa faydalı bir şeyler yapabilmek, arkamızda güzel bir çığır açmış olmak yani bir eser bırakmak bile demiyorum. Yani bir çığır açmış olmak için elbette o araçlara muhtaçız. Yani makam, mevki, işte statü vesaire, etiket onların hepsi bunlar için lazım. Ama nihai noktada onlar sadece bir araç yani siz onların hiçbiriyle kazanamayıp işte bir komşunuza iyilik ederek de kazanabiliyorsunuz yani bulunduğunuz durumu ganimet bilmek yani o razı olmak Tesav tasavvufta buna rıza mertebesi deniyor tabii ki yükselmek için çalışacaksınız ileriye gitmek için ama bir defa kendinizi tanıyın yani ee işte ne bileyim neyse yanlış örnekler vermeyeyim hocam burada durduralım burada durdurun beni yeni bir soru var mı ben böyle devam edeyim mi <gülüyor> Ee, hocam aslında e, benim bir sonraki sorumun cevabını neredeyse burada sizden almış oldum. Sorum şuydu ki e, standart bir model olarak aslında literatür bize diyor ki zamanı iyi yönetmek istiyorsanız önce kendinize bir hedef koymalısınız. Hı hı. Ee, ve hedef belirleri ki bu bunda en çok şunu vurguluyoruz hep. Yani somut hedefler belirlemek, o anki şartları hı hı. değerlendirerek belirlemek ve bunu hayalden ayırt, ayırt etmek aslında. Yani hı hı. adım gidebileceğiniz bir hedef belirlemek. İlk adım sayılıyor sanki. Benim sorum şuydu. Acaba İslam bakış açısında bundan önce gelen bir adım var mıdır? Soracaktım size ki aslında kendini tanımak e, evet. diye. Bunun cevabı. Orayı biraz daha e, pekiştireyim ben hocam müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Cevabı olmuş olsun. E, kendini tanımanın hocam şöyle bir faydası var. Yani e, biraz ben kişisel gelişim falan da benim ilgi alanıma giriyor. İşte insan ilişkileri, kişilik gelişimi vesaire bu konularda da biraz okudum. İşte o alan e, çakışması sebebiyle. E, şöyle diyorlar. Şimdi e, kişisel gelişim üzerine çalışanlar. Biz bunu mesela dini, dini amaçlarımız açısından bakalım ben bir vaiz olduğuma göre farz edin işte ben insanı kamil olmak istiyorum. Yani nefis mertebelerinde yükselmek istiyorum, ilerlemek istiyorum. Ama şöyle düşünün hocam, ee, mesela Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahına gittiğinde yalnız mı gitti? Yani orada başka hiçbir mürik yok muydu? Vardı değil mi? Illaki vardı yani orası bir tekkeydi. Ama biz bir tek Yunus Emre'yi biliyoruz. Şimdi bizim bu e, kahramanlarımızın e, çok yüceltilerek doğru anlamda yani buna karşı değilim. Hep Her milletin kahramanlara ihtiyacı vardır. E, herkese hedef gösterilmesinin ben biraz bizi e, başarısızlığa zorladığını düşünüyorum yani şöyle düşünün işte mesela bana çok kez sorulmuştur İşte 4 yaşında 5 yaşında çocuğum var işte hafızlığa başlatayım mı yani e, işte isterseniz önce bir, bir, bir bakın falan bir şeyler demeye çalışıyorum ıklık. ama diyor Gaza, İmam Gazali yapmış yani senin çocuğun Gazali değil ya Gazali işte bin yılda bir, bir tane çıkmış mesela Anlatabildim. Mi? Yani hedeflerimizi hocam gerçekçi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kendinizi tanıdıktan sonra hedeflerinizi şöyle diyor kişisel gelişimciler. Kendi sınırlarınızla birebir eşit bir hedef koyarsanız bu sizi ileri götürmez. Yani bir tık yukarıda hedef koymalısınız. Biraz zorlamalısınız yani kendinizi. Ee, ama çok yukarıda bir hedef koyarsanız sürekli başarısızlık yaşayacağınız için çünkü o ulaşamayacağınız bir hedef olacak. İşte bu fiziksel hedefler olabilir, sosyal hedefler olabilir, akademik hedefler olabilir, ekonomik hedefler olabilir. Yani ben desen ki kendi kendime mesela ben bu yaz Maldivler'de tatil yapacağım desen yapamayacağım yani. Ta, ama mahallelere de gitmezsem artık yani e, çok kötü olur desem yani kötü olacağım o zaman. Anlatabildim mi? Yani ekonomik açıdan her anlamda kendi kendinizi çok iyi tanımak ve biraz hedeflerinizi de ona göre koymak lazım. Yani mesela işte söyleyeceğim birazdan, belki onun da sorusu gelecek ve siz diyeceksiniz ki onu da anlattınız. Ama işte böyle sohbet böyle akıyor. Şimdi mesela zaman yönetiminde uyku çok önemli bir faktör. Yani benim bir arkadaşım var, kaçta yatarsa yatsın beşte kalkıyor ve tamamen uyanmış olarak ve bir daha da uyumuyor. Yani muazzam bir şey muazzam bir şey diyorum ki başınız ağrımıyor mu işte ne bileyim yorgunluk olmuyor mu algıları hayır diyor al hiçbir şey olmuyor. Diyor. Şimdi yani bir insana 4-5 saat uykunun yetmesi günde onun için çok çok büyük bir artı ama ben de kendimi biliyorum ki ben işte ortalama 7-7,5 saat uyumam lazım yani. Hadi 2 gün 6'şer saat uyusam oluyor ama 3. gün o zaman 9 saat uyumam gerekiyor. Bu sefer ne olacak? Yani ben uykuyla ilgili hedeflerimi kendim, evet o yapabiliyorsa ben de yapabilirim, ben de beş saat uyuyacağım dediğimde ne olacaktır? Ya sürekli bir başarısızlık duygusu yaşayacağım, ya hasta olacağım yani buradan ya da verimsiz olacağım. Mesela onu çok iyi görüyorum ben kendimde. Yani e, yeterli uyumadığım zaman e, bir vazda konuşurken kelimeler bazen aklıma gelmiyor. Yani biraz sonra ne diyecektim aklıma gelmiyor. Ben ezber veriyorum her gün ezberimin kalitesi düşüyor. Yani hafızlığa başladım hocam tekrar 40 yıl sonra yani 40 yıl önce yapmıştım şimdi tekrar ediyorum. Hepsi uykuya bağlı. Bakıyorum mesela işte odaklanma becerisi uykuya bağlı. Dolayısıyla ne oldu? Şimdi benim kendimi tanımam lazım. Ben o arkadaşım değilim. Benim biraz daha fazla uyumam gerekiyor. O zaman ben uyku saatlerime yönelik koyacağım hedef yani hiç olmazsa işte 7.5 saati geçmeyin. Ya da hiç olmazsa haftada iki gün olsun altı saat uyuyarak işte üç saat kazanırım falan. Veya ne bileyim on beş dakika on beş dakika azaltabilirim. Yani e, gerçekçi hedefler olması gerekiyor. Bunun da temelinde kendimizi tanımak var hocam. E, bu hedeflerle ilgili e, bir başka şey e, söylemek istediğim notlar aldım böyle çalıştım. Bakın e, burada anlatacaklarıma. Efendim Hedef bir başka güzel. <gülüyor> yapmak istediğiniz şey yani sizin için hedef olarak koyduğunuz şey bunu da adamın adını bir türlü ter, telaffuz edemiyorum çok böyle dolaşık bir adı var Mihail Mihail Zinski bir şey gibi böyle bir şey Chicago Üniversitesi'nden bir e, profesör Akış diye bir kitabı var ben onu Türkçesinden okudum tabi ee, orada da bu konuyu anlatıyor, ee, onun detaylarına girmeyeyim. Yalnız şunu söyleyeyim, sizin hedef olarak kendinize koyduğunuz şey, en başta anlattığım o bütün dünya görüşünüzün içinde anlamlı bir yere oturmuyorsa hocam, o zaman o hedef sizi bunaltıyor yani. Hani nasıl diyeyim, ee, şöyle düşünün, işte bir işleme yapıyorsunuz, farz edin. Bir el işi yapıyorsunuz. Renkler belli, desen belli. Her şey hangi rengi nerede kullanacağınız belli yani. Sonra siz oraya hiç uymayan bir renk koyuyorsunuz. Yani. Nasıl o orada böyle sırıtıyor ve rahatsız ediyorsa... Bir, bir şeyin ters gittiğini orada anlıyorsanız bir bakışta işte bunun gibi hayatınızda da sizin inançlarınızla sizin dünya görüşünüzle, değer yargılarınızla önemsediğiniz şeylerle, önceliklerinizle örtüşmeyen hedefleriniz varsa bir de kendinizle yani kendinizi fiziksel olarak tanımalısınız işte beden özellikleriniz, sıhhat, sıhhatinizle ilgili özellikler kapasiteniz, gücünüz bu şu demek değil ama yani tanıyın ve öyle kalın. Hayır onu demiyorum. Mesela hangi konuda eksiksiniz? Onu öğrenin. Şimdi ben kendimi e, size en başta söylemiştim. Ben iyi bir zaman yöneticisi değilim yani maalesef. zamanlı çok planlayabilen biri değilim. Bir defa geniş bir ailede yaşıyorum. E, ve devamlı sürprizler olabiliyor. Yani dolayısıyla ben hani bir program yapıp kusura bakmayın benim şimdi böyle bir programım var diyemem. E, dolayısıyla biraz hani tabi-metbu e, ilişkisi. Dolayısıyla e, bana kalan... Zamanı çok iyi değerlendirmem gerekiyor bu sefer. Ne yapıyorum? Ee, Allah'a çok şükür. Yani bu çok e, hani insanların çok imrendiği bir şey. Elhamdülillah Allah verdisi. Mesela ben odaklanma sıkıntısı yaşamıyorum. Odaklanma sıkıntısı yaşamadığım için mesela günlük hayatın içerisinde beş dakikalık bir boşluk mu var? Hemen o beş dakikada bu akşam konuşacağım konuyla ilgili iki tane daha not yazabiliyorum veya bu kağıtları işte yanımda taşıyorum. Mesela yemek yaparken aklıma bir şey geldi. Hemen orada ona onu yazabiliyorum. Yani buna ben şey diyorum işleri üst üste bindirmek. Yani zamanınız yetmiyorsa bazı işleri üst üste bindirin. Mesela ben yemek yapmak durumundayım. 5 kişilik e, geniş bir yani geniş ve yetişkin 5 yetişkine yemek yapmak durumundayım. Efendim e, ne kadar sürer günlük yemek yapma? Ortalama 2 saat sürer. Ee, bu iki saati sadece yemek yapmak için mi geçirmeliyim? Yok, hayır. Eğer benim o gün akşam farklı bir konuşmam varsa veya ertesi gün yapmam gereken bir şey varsa mesela ezber varsa işte en azından YouTube'dan o sayfaların açayım birisi okusun ben dinleyeyim böylece şuur altında pekişmiş olur işte ne bileyim bu notları yanımda bulundurayım aklıma bir şey gelirse hemen ellerimi kurulayıp oraya onu yazabilirim yani işleri üste üs, yürüyüş yaparken işte konuşma metni hazırlamak gibi böyle çözümler bulabiliyorsunuz kendinizi tanımışsanız ama hepsinden önemlisi Hocam, bütün içerisinde anlamlı bir yeri olması gerekiyor o hedefiniz. Yani ben şimdi mesela kendime bir hedef koysam, ben Çince öğreneceğim desem ya da Japonca öğreneceğim desem. Güzel yani dil öğrenmek, ben 60'a geliyorum, 60 yaşıma geliyorum. Yani tavsiye edilen bir şey işte de kendisini yenilemesi için vesaire. Ama yani benim için şu anda hiçbir anlamı yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kuvvetli bir gerekçesi olması lazım. Benim ona zaman ayırabilmem, o motivasyonu bulabilmem için. Ben bu e, anlam meselesi üzerinde de efendim e, durmak istiyorum. Bu kendini tanımanın şöyle de bir faydası var hocam. Mesela e, kendinize e, armağanlar verebilirsiniz. Ne demek istiyorum? E, mesela ben Diyelim ki gerçekten çok okudum, bugün çok çalıştım, zaten de az uyumuştum, işte bir böyle şey geldi, bir usanç geldi, bir böyle içme bir sıkıntı geldi ama işte bu konuşma içinde hazırlanmam gerekiyor, hayır orada bırakmalıyım, ben yani kendim için söylüyorum, işte hepiniz siz kendinize ne uyar ona bakmalısınız. Yani ben kalkmalıyım bu masanın başından gidip işte bir yarım saat mola vermeliyim. Orada yaptığım şeyler yani ne bileyim ailemle sohbet edebilirim, mutfakta bir kek yapabilirim. Efendim elişi yapabilirim. Ben el işi yapmayı çok severim. Yani e, dinlen en iyi dinlenme biçimlerinden birisidir benim için. İşte küçük bir video izleyebilirim bir e, filmi e, filmleri ben genelde ikiye üçe bölerek izliyorum. Çok uzunlar çünkü filmin o, o günkü bölümünü izleyebilirim ve bunu ziyan olmuş vakit olarak görmem burası da çok önemli çünkü ben o anda ona ihtiyacım var yani o molaya ihtiyacım var ve bu işte eyvah gene panik bak gördün mü yarım saat daha gitti falan hayır yani hayır o ben tıkanmıştım yani yorulmuştum ve buna ihtiyacım vardı yani dinlenmeyi de kendiniz için bir sonraki adıma daha kuvvetli başlayabilmek için e, ara vermeyi, dinlenmeyi de vakit kaybı olarak görmemenizi, çünkü bu işte gene kendinizi tanımakla alakalı bir şey. E, mesela ben çünkü çok iyi odaklandığım için, e, mesela 15-20 dakika çalışıp 10 dakika ara verdiğimde bir saat çalışmaktan daha verimli çalışıyorum. E, bu arada bunu söylemişken bu zamanın hani kısa zamanda daha çok şeyler yapmak vesaire e, ilgilenen arkadaşlar için söyleyeyim şöyle bir kitap var Zamanın Coğrafyası diye size oradan ters mi görünüyor bilmiyorum. Zamanın Coğrafyası Robert Levin diye birisi yazmış. Mesela burada beni çok etkileyen ve tasavvufta da Benzer hikayeleri çok duyduğumuz zamanı uzatmak diye bir bölüm var arkadaşlar. İnanılmaz deneyler yapılmış bununla ilgili. Mesela bir özellikle hipnoz altında iki dakika içerisinde iki saatlik iş yapıyor insanlar. Yani zaman da izafidir biraz. Hani Einstein'a sormuşlar meşhur hikaye. İşte zamanın izafi olması ne demek yani nasıl zaman şuna göre buna göre değişebiliyor? Diyor ki Einstein işte e, sevgilinin yanındayken geçen dakika dakikayla kızgın bir sobanın üzerinde otururken geçen 10 dakika nasıl farklıysa diyor işte böyle izafidir diyor. Dolayısıyla yani zamanın bereketi dediğimiz şey aslında sizin odaklanmanızla ilgili. E, hocam siz çok iyi bilirsiniz ben o konuda hiç konuşmayayım. Odaklanma eğitilerek, eğitilerek düzeltilebilen bir şey. Yani insanlar doğuştan odaklanma gücüyle gelmiyorlar kanaatimce yani. Ee, mesela ben bu odaklanmamı, kendimdeki bu odaklanma gücünü şeye borçluyum. Ee, çok kalabalık ve e, gerçekten <gülüyor> çok aksiyonlu bir ailede büyüdüm ben. Ee, şey diyorlar ona psikolojide, yamalı bohça aile diyorlar. Yani e, çok farklı, neyse insanlar bir arada yaşıyordu bazen yani şunu söyleyeyim mesela ilkokul ortaokula falan giderken hatırlıyorum kapıyı böyle şu kadar açıp aradan yan yan geçerek okula gittiğimi çünkü kapının ağzına kadar yatak serilmiş olabiliyordu ve küçük bir evdi ee, devamlı bir aksiyon vardı yani ya bir tartışma var ya bir misafirler gelmiş ya bir konuk konuşuluyor yani böyle bir ev ve, ve odamız falan yoktu yani koridorun orada bir sehpada ben ders çalışıyordum ee, o ortamlarda ders çalışıyordum olmama borçlu olduğumu düşünüyorum acizen. Yani böylece çünkü e, kendini eğitmiş oluyoruz. Yani etrafta ses olsa bile, e, işte bir şeyler dönüyor olsa bile onlara oda, e, takılmadan, onlara boş vererek kendi işine odaklanabilmek. Hatta bununla ilgili şöyle de bir hatıram var. E, yıllar sonra ben ona bir isim taktım. Kendime sanal çalışma odası yapmışım hocam. Şöyle olmuş. Ortaokul yıllarındaydı. Yani ilkokul son, ortaokul bir falan olabilir. Ee, bir defterim vardı. Bu defterde e, böyle güzel çalışma ortamlarının resimleri gazetelerden, dergilerden kesip yapıştırmışım. Mesela işte bir çalışma masası. Masanın üstünde bir lamba var. İşte adamın elinde bir gözlük var ve önünde bir kitap var. Böyle bir fotoğraf yani. Altına işte çalışmayla ve başarmayla ilgili böyle güzel birer cümlelik sözler yazmışım. İşte bir kütüphane resmi falan gibi. E, ders oturmaya e, ders çalışmaya oturduğumda ilk önce o defteri karıştırıyordum. Yani zihnen o defterdeki odalara gidiyordum. E, dolayısıyla yani eğer odaklanmayı başarırsanız arkadaşlar zamanın ne kadar olduğu çok önemli değil 5 dakikada çok büyük şeyler yapabilirsiniz Ben liseyi dışarıdan bitirdim ee, Kur'an kurs'una gitmiştim ee, 62 ders vardı hiç unutmuyorum yani dört yıllık İmam Hatip Lisesi'nde toplam o dönem 62 ders vardı Haziran'da 45 tane ders verdim arkadaşlar bir Haziranda ee, inanılmaz çalışıyordum yani inanılmaz ama böyle şey değil delice değil yani çok iyi odaklanarak Mesela işte e, sabahki sınavlar bitiyor, öğleden sonraki sınavlar için bir saatlik ara var, millet pastaneye gidiyor şuraya buraya. Ben o bir saatte, o güne kadar hiç okumadığım bir ders, mesela turizm dersini, o bir saatte çalışıyordum ve veriyordum sınava girebiliyorum. Ha bu ideal bir eğitim mi? Değil tabii. Ben sadece insan çok iyi odaklanırsa neler yapabil yapabilir yani ki muhtemelen benimki çok sıradan bir şey. İnanın yani özellikle yaratıcılık gerektiren mesleklerde çalışanların e, bir rüya anı kadar bir anda bile ne kadar icatlar, keşifler yaptıklarını, çok iyi odaklandıklarında nasıl sonuçlara ulaştıklarını e, onları biyografilerinden okuyabiliriz. Biyografi demişken arkadaşlar bu, e, bakayım adamın adını şuraya yazmıştım. Günlük Ritüeller diye bir kitap var. Ben bunu tavsiye etmeye biraz çekiniyorum çünkü... Ee, tamamı neredeyse bunların batılılar e, arkadaşlar biraz yaşamları tabi bize çok uymuyor hani insanlar bunu mu tavsiye etmiş diyebilir ama burada biraz risk alarak e, tavsiye ediyorum bu kitabı çünkü tam konusu yani tam konusu Mason Curry diye birinin kolektif kitap yayınları basmış günlük ritüeller burada 150 civarında kişiden bahsediliyor bunlar ressam yazar bestekar yani hepsi yaratıcı zeka gerektiren bu yaratıcı zekaya da takılmayın gazali'nin de kullandığı bir terimdir ee, yaratıcı zeka gerektiren işler yapıyorlar yani çok üretken hani böyle taklit değil ve büro işi değil yani sana böyle birisi şunu yapıyor sen de bütün gün onu yapıyorsun öyle bir iş değil oturup senin sıfırdan onu Öyle bir şey yokken onu ortaya koyman gerekiyor. Dolayısıyla çok büyük odaklanma, çok büyük performans demek bu. Bu insanların bir günlerini, bir 24 saatlerini nasıl geçirdiğini araştırmış. Bu bir gazeteci ve hepsinin 24 saatlerini anlatıyor. İşte Balzac 24 saatini nasıl geçiriyordu? İşte kaçta kalkıyordu falan. E, baktığım zaman arkadaşlar iki ortak özellik var bu bunların hayatlarında ama üzerine oturup çalışmadım yani aklımda kalanı söylüyorum kitaptan iki ortak özellikleri var. Birincisi yüzde doksanı belki daha fazlası çok erken kalkıyorlar arkadaşlar yani beşte falan kalkıyorlar yani on bire kadar on ikiye kadar yapacakları bütün o günkü işleri bitiriyor. Yani yazarsa işte bir bölüm mü yazacak, ressamsa bir işte resmi mi tamamlayacak, ne yapacaksa yani onu o saate kadar yapıyorlar. Ve ikinci özellik de hepsi uzun yürüyüşler yapıyorlar. Yani burada Alain Döbuto'nun Yürümeye Övgü kitabını da anmak lazım. Çünkü yürüyüş arkadaşlar beynimizin açılması için. Ee, çok önemli. Fakat e, bunu ben <gülüyor> gençlerle konuşurken efendim e, Hüsna e, sizin e, okulumuzun e, o da bir elemanı. E, bana dedi ki e, benim kızım anne dedi ama dedi onlar dedi çok güzel doğal doğa ortamlarında yürüyorlardı yani kırlarda çok güzel açık havada yürüyorlardı dolayısıyla bu onlar için hani yaratıcılığı çok pekiştiren bir şey ee, biz hani nerede yürüyeceğiz falan evet ama yani gene de onu bulmalıyız arkadaşlar yani o yürüyüş meselesi e, yani geri döndüğünüzde daha e, açık bir zihinle tekrar başlayabilmeniz için hadi yürüyüşe takılmayalım illa ki herkes için eşit ama en bedava ve en etkili spor biliyorsunuz yani bütün uzmanlar falan da bunu söylüyor ama spor yapmak yani öyle diyelim e, o ritüellerinin bir parçası Efendim, e, bir de Efendimiz sallana aleyhi ve sellemin e, kitabın adını söyledim günlük ritüeller günlük ritüeller Mason Currie diye yazıyor. Mason Curry. Evet. Ee, şimdi bak, başka ne var? Hocam bir de bu kişisel farklılıklar vardı ya. Ona bir şey daha ekliyorum ve bitiriyorum bu bölümle ilgili anlatacaklarımı. Ee, mesela ben şunu fark ettim hocam. Ee, ben haftalık plan, aylık plan falan yaptığım zaman acayip geriliyorum. İşte o yaşam şartlarımdan kaynaklanıyorum. Çünkü bana aniden habersiz yatılı Beş kişi misafir gelebilir. Bizim öyle bir aile yapımız var. Yani yurt dışında akrabalarımız var. Şehir dışında akrabalarımız var. Bunlardan birinin işi düşük bize gelebilir yani. Bir hafta bende kalabilir. Dolayısıyla ben şimdi eğer öyle bir program yaparsam ve o programın hepsinin ziyan olduğunu ve e, yani bu bende müthiş geriliğim yükleyen bir şey. Dolayısıyla e, denedim biraz ama e, hiç yapamadım. dolayı Mesela günlük plan yapmanın benim için daha faydalı olduğunu görüyoruz. Haksettiğim makalede Efendimizin de e, günlük plan yaptığını söylüyor. O açıdan da çok mutluyum. E, yani yarın neler yapacağınız belli olmalı. Bir de şunu söylüyorlar uzmanlar. E, o yapacağın şeylerin de bir vakti olmalı. Yani yarın kitap okuyacağım. Böyle değil. Yarın işte kahvaltıdan sonra kitap okuyacağım gibi. Yani bir zamanı. Yani o kahvaltı bittiğinde senin kitap okuman gerektiğini biliyor olman lazım diyorlar. Yani ben bu günlük planın işe yaradığını düşünüyorum. Bir de e, tabii ibadet bahsine hiç girmedik e, ama ibadetlerin de vaktimizi planlama planlayıcı olması açısından çok kıymetli e, rolleri var arkadaşlar. Özellikle vaktin evvelinde kıldığınız zaman İbrahim Canan'ın İslam'da Zaman Yönetimi diye bir kitabı var piyasada olmayan efendim takip edin bir yerden belki bulursunuz orada da buna değiniyor. E, bence de ben de aynı kanaatteyim arkadaşlar. Bu Namazlarınızı vaktin evvelinde kılmaya dikkat ettiğiniz zaman bir günün ne kadar genişlediğine şaşıracaksınız. Yani mesela şimdi e, bunu görebiliyorsunuz yani Ramazan'da. Vaktin evvelinde, yani akşam namazını hemen kıldığınızda mesela kalkıp diyelim orucunuzu bozdunuz ve akşam namazını hemen kılın. Yatsı ya da o, kaç saat sonra yatsı okunuyor gibi geliyor. Ama eğer iftarı uzun uzun yaparsanız işte yatsıya yarım saat kadar akşam namazını kılarsanız biraz sonra ya halbuki daha yeni iftardan kalkmış, biraz sonra da yatsı okunmuş oluyor. Anlatabildim mi? Yani bu bir de işte namaz vakitlerinin böyle sabit vakitlerde olma, olmayışı yani Müslüman'ı sürekli zamanı takip etmeye bunlar teşvik ediyor hocam. Dolayısıyla ee, bu... Ee, nasıl diyelim Hani e, bizden hani üretkenliği bekleyen e, gerçekten verimli yaşamayı bekleyen modern hayatla o e, ona uyum sağlamamıza yardımcı olması için demiyorum asla ama e, onun içinde var olabilmek için çünkü mecburuz var olmamız gerekiyor bu hayatın içerisinde var olmamız için bizim e, inançlarımızın ve dini yaşantımızın bize sağladığı müthiş faydalar var. Mesela erken kalkmak meselesi hocam yani Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah geceyi dinlenmeniz için gündüzü çalışmanız için yarattı diyor. Ama geceleri de sabaha kadar horun horun uyuyun demiyor. Ha, o uyku meselesinde şurası da çok önemli. Yediklerinizle uyku miktarınız arasında da bir ilişki var. Bunu beslenme uzmanlarından falan öğrenin. Mesela ağırlıklı olarak karbonhidrat yiyorsanız tabii ki daha çok uyuyacaksınız. Ve uyandığınızda da hep bir ağırlık hissedeceksiniz zihninizde. Zihinsel bir ağırlık yani. O yüzden hani Anadolu'da çok ekmek yeme aptal olursun boşuna denmemiş yani. Dolayısıyla hani o beslenme biçimimiz, mesela Resulullah nasıl besleniyordu, ne kadar yiyordu, sofradan nasıl kalkıyordu, işte e, nasıl bu kadar az uykuyla yaşıyordu. Hani mesela diyor ki bugün uyku üzerine çalışanlar günlük gün, gün saatleri içerisinde yarım saatlik bir uyku, hani bizim Kaylule dediğimiz uyku, gecenin iki saatine bedel olduğunu söylüyorlar. Bir de mesela ben Efendimiz'e baktığımda yani hiç böyle yatıp da altı saat uyumuyor. Evet toplam 6-7 saat uyuyor olabilir. Ama böyle 2 saat uyuyor, kalkıyor. 3 saat uyuyor, kalkıyor. Öğlen yarım saat yatıyor, kalkıyor. Yani bu aslında en sağlıklı şey açısından da siz söyleyin. Dolaşım vesaire açısından da. işlerin üst üste bindirmeyi soruyor bir arkadaşımız. Arkadaşlar anne, anne misiniz bilmiyorum bu soruyu soran. Yani çalışan, yardımcısı olmayan, 3 tane küçük çocuğu olan, bir anne olarak düşünün kendinizi mecbursunuz işleri üst üste bindirmeye kendiniz geliştirmeniz gerekiyor bunu yani hangi işleri üst üste bindirebilirsiniz işte araba kullanırken ezber yapabilirsiniz bir taraftan dediğim gibi yemek yaparken mesela bir kitap dinleyebilirsiniz yani bugün çok güzel teknolojik yardımcılar var bunları yapmamızı sağlayan işte el işi yaparken mesela oturduğunuz elişi yapacaksınız bir konfer Ferans dinleyebilirsiniz YouTube'dan bir taraftan. Ee, ne bileyim, e, yani çocuğunuzla bir konuyu konuşmanız gerekiyor. İşte e, tabii ki ondan izin alarak hocama sorun. Yani psikologlar bu konuyu daha iyi bilir. Yani çocuğunuz oturup sadece onun gözlerine bakarak da konuşmanızı isteyebilir. Ama işte seninle konuşurken bulaşıkları da yıkayabilir miyim? Yani bir sakıncası var mı deyip onu yapabilirsiniz belki. Hani onunla bir şey eğer çok ciddi bir hayat meselesi değil de günlük ne yapıyor, ne yaptı, ne etti bir hikaye anlatmak istiyor size mesela. Onu dinleyeceksiniz. Yani bunun gibi üst üste olabilecek işler. Yani ee, mesela ben e, bütün yemekleri aynı anda koyarım ocağa. Bu biraz eleştirilen bir şeydir yakın çevrak tarafından. E, yani üç tane yemek yapacaksam üçünü de aynı, üç tencereyi de aynı anda koyarım ocağa. Yani birinin işte pilav yapacaksınız tamam işte pilavı kavurana kadar işte orada çorbanın soğanı kavrulur filan veya yemeğin soğanı kavrulur. Yani biraz böyle e, pratiklik gerektiriyor e, ama bu konuda da herkes işitleyin. Yani bu, bunu yapamadığınız zaman da eziyet etmeyin kendinize. Bak acizane kanaatim bu yani. Çünkü ben başkayım, siz başkasınız yani. Siz de başka bir yerden zaman üretirsiniz. Sen zaman üretmek kavramı hocam e, vaktimiz vallahi dolu iki soruyla neredeyse e, zaman üret zaman üretebilir miyiz kendimize? Evet üretebiliriz arkadaşlar. Nasıl? E, gereksiz işleri çıkarım. Yani üç yemek yapmak, e, üç çeşit yemek yapmak gereksiz bir iş. İki çeşit yapabilirsiniz. İşte maddi imkanlarınız varsa Gazali söylüyor. Daha yeni temizlik bahsini, ben İhya Ülüm anlatıyorum. Kagem İstanbul Şubesi'nin Instagram sayfasında. Haftada iki gün İhya'nın ibadet konularını işliyoruz. Orada temizlik konusunda Gazali diyor ki, ilim ehliyseniz çamaşırlarınızı yıkatın. İlim ehli bir insanın diyor kendi çamaşırlarını yıkamakla uğraşması abesle iştigal etmesidir. Yani haliniz vaktiniz varsa bazı dünya işlerini yaptırın yani. Oradan zaman kazanın. İşte ne bileyim mesela ben bir elbiseyi alırken veya bir kazak alırken etiketine bakıyorum. Diyor ki işte elinizde e, incitmeden ser yıkayınız, sererek kurutunuz. işte ılık ütüle ütüleyiniz bilmem ne havlunun arasında kurutunuz. Yani ben e, iki gün giyip ona iki saat hizmet mi edeceğim yani? Dolayısıyla onu almıyorum makineye atılabilecek olan ve çok kolay diğer her şeyle birlikte aynı şekilde ütülenebilecek olan bir şeyi tercih ediyorum. Yani bana zaman kazandıracak, bana zaman kaybettirecek şeylerle uğraşmamayı tercih ediyorum arkadaşlar. İkramlar, evinizin eşyası, döşenmesi, hepsi bunda. Şimdi bakın çok güzel bir akım var minimalizm diye. Yani e, bunların hepsini birleştirin nasıl ki para biriktirmek hani böyle küçük küçük paraların kenara konmasıyla oluyor birdenbire büyük bir servete konmuyorsunuz yani herkes bir jihavul değil yani halasından miras kal kalmıyor herkese ee, küçük küçük biriktirerek oluyorsa zaman da böyle yani zamanı da küçük küçük küçük küçük her yerden kırparak biraz kendinize zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorum bir de özellikle çocuklu olanlar için arkadaşlar burada not almışım hatta onda hayat size şunu demez ya Fatma Bayram sen biraz zamanı hak ediyorsun yani ben sana şöyle işleri kolaylaştırayım böyle çocuklarım da çok uslu olsun bir dönem işte sayın misafir falan da böyle bir ekstra çok olmasan gel hadi sen şu 15 gün çalış demez hayat size arkadaşlar siz kendiniz için o zamanı kendinizin üretmesi gerekiyor bu da ım, yanlış anlaşılabilir çünkü böyle e, gruplara konuşmak çok zor çünkü karşımda kim var hiç bilmiyorum. E, dolayısıyla hani alt yapılar e, eşit olmayınca e, yorumlamak da kolay olmuyor, üstüne bir şey koymak da kolay olmuyor. Ama yine de bir risk alarak bunu söyleyeyim size. Kendinize değer vermezseniz arkadaşlar, kendinize zaman üretemezsiniz. De, kendine değer vermek kibir değildir arkadaşlar. Kibir başkalarını hor görmektir. Başkalarını hor görmekten bahsetmiyorum ben. Kendine değer vermekten bahsettim. Yani ben işte evet küçük çocuklarım var ama e, bugün işte kız kardeşimi çok yoruldum, çok bunaldım. Bugün kız kardeşimi çağırıp işte iki saat çocuklarımı onlara bırakıp kız kardeşime bırakıp işte bir arkadaşımla veya eşimle her neyse ee, şuraya gidebilirim yani şimdi korona günlerinde gitmekten pek bahsetmeyelim de ya da ya da ben işte çalışmak istiyorum çalışmak zorundayım tezimi yazacağım bilmem işte şunu yetiştireceğim ee, dolayısıyla işte e, bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra gün içi içerisinde her akşam bir saat eşimden çocuklarla meşgul olmasını isteyebilirim anlatabiliyor muyum yani kendinizi e, güzel bir şeye kendiniz için bir zaman ayırmaya layık görmeniz gerekiyor ama biz Türk kadınlarının yani e, biraz işte bu ev evle oyalanmaktan biraz kurtulması gerekiyor peki hocam size bırakıyorum sözü ne diyecektiniz bana başka ee, hocam teşekkür ederiz ee... estağfurullah Böyle şeyle ilgili benim aklıma şu geldi. Siz bahsederken aynı anda birkaç işi yapmaktan bahsettiniz de işleri üst üste bindirmekten. Hı hı. Ee, en son okuduğum bir kitapta benim de e, bu çoklu görev araştırmaları Yani multitasking çok e, <gülüyor> şu an çok yine gündemde olan bir mesele. yani bunu Öyle miymiş? <gülüyor> <gülüyor> yani e, çoklu görev yapması bekleniyor aslında insanların daha produktif olabilmeleri için ama... Hı hı yanıyla da çok eleştirilen bir tarafı da var. Çünkü verimi çok düşüren bir tarafı var. Hangi <gülüyor> derde yani araştırmalarda şunu gösteriyorlar. Hangi işler daha iyi birbirine uyuşur? Hangi iki işi birbiriyle yapabiliyor? <gülüyor> ee, bu, yani tabii, verdiğiniz bu, örnekler bu, o kadar güzel ki hocam bu anlamda e, araştırma <gülüyor> olarak bunu gösteriyor. Yani bir çok ciddi odaklanma isteyen bir işle bir tane otomatikleşmiş bir iş yapmak. <gülüyor> Yani işte evet. o o şey. evet. yemek yaparken ezber yapmak gibi yani dikkatimizi evet. tamamen verebildiğimiz bir şey. Ya da küçük küçük küçük küçük bir sürü otomatikleşmiş işi aynı anla sıkıştırıp dolayısıyla Hı. zamanlarından kar etmek gibi bir öneri sunuyordu. Benim de aklıma o geldi. O tam olarak odaklı evet. geliştirilebilir bir beceri derken siz? Evet. Hocam bir orada şu var ee, bir de. E şimdi mesela ben eğer... E... Bir tez yazıyor olsaydım ya da işte bir kitap yazıyor olsam ya da ne bileyim e, ciddi bir laboratuvar çalışması yapıyor olsam orada tabii ki üst üste bindirmekten söz edilemez. Yani biraz yaptığınız işle de alakalı bu. E, hı hı. O anda neyle meşgul olduğunuzla alakalı. Mesela yapmak zorunda olduğunuz şeyler var ve yapmak istediğiniz şeyler var. Bunlardan hangilerinin üst üste binebileceğine e, bence herkes kendisi karar vermeli. Yani biraz kendi kapasitenizle dikkat e, yeteneğinizle alakalı. Biraz da yaşadığınız bazen de gerçekten sadece o işe odaklanmanız gerekir. E, o, onları tabii her zaman hariç tutmak lazım. Evet hocam. Hmm. E, zaman Buyurun. Ee, biraz zamanın sonuna geldik gibi sanırım. Evet, tamam. evet hocam. Son olarak o zaman şunu sorayım ve böyle toparlayalım hocam. Yani hı hı. biraz özel bir dönem içinden geçiyoruz. Yani bir pandemi altında birçoğumuz evlerden çıkmıyoruz. İşlerimizin boyutu çok değişti. Öğrenci arkadaşlar için hele e, bir de sınav haftası tam bu hafta ve böyle yoğunluklarda dengeyi nasıl koruyabiliriz? Hı hı. E, şimdi hocam şöyle düşünüyorum ben hatta bunun e, son sözüm olsun diye böyle buraya not almışım e, insanın zamanını e, doğru yönetebilmesi için yani kendisi için insanın e, ve tabii yani benim kendime faydalı olacak her şeyi her topluma da faydalı olacak her şey olması lazım. Çünkü ben ne kadar sağlıklıysam, ne kadar kültürlüysem, ne kadar bilgiliysem ne kadar işte e, nefs, nefsimi eğitmişsem yani maddi manevi her anlamda e, topluma işte güçlü mü, mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor ya peygamberimiz. Yani ben ne kadar donanımlıysam top, benim içinde bulunduğum toplum o kadar şanslıdır yani. Ne kadar çok böyle donanımlı insan var o toplumda o toplum o kadar şanslıdır o kadar önü açıktır dolayısıyla yani kendimizi bu harcamamak gözden çıkarmamak Allah'ın bize verdiği yetenekleri kapasiteyi olabilecek azami düzeyde gerçekleştirebilmek kullanabilmek hizmet edebilmek bunlarla e, ve tabii ki önce e, alarak doldurarak yani bir taraftan önce demeyeyim de bir taraftan doldurmamız bir taraftan boşaltmamız lazım. Yani şu Mevlana'nın hani sema sırasındaki e, yuka, semadan alıp halka yani haktan alıp halka dağıtması gibi. Bunu yapabilmek için arkadaşlar e, bizim e, psikologlar ve kişisel gelişimciler bunun üzerinde çok duruyor. Hayır demeyi öğrenmemiz gerekti, gerekiyor. Mesela bu benim çok geç öğrendiğim bir şey. Ee, elhamdülillah belli bir yaşa geldikten sonra biraz yapmaya başladım ee, yoksa hayatımda çok krizler yaşadım yani hayır diyemediğim için çünkü her şey birbirine girdi kimseye hayır diyemiyorsunuz tamam işte hızlısınız beceriklisiniz işte bunu da arada çıkarırsınız şunu da arada çıkarırsınız derken derken derken çok fazla sıkışıyorsunuz ee, bu hayır demek sadece başkalarına hayır demek değil kendinize de hayır demeyi bilmeniz lazım yani şu kitabı okumak istiyorum, şu filmi izlemek istiyorum. Hayır. Çünkü şu anda senin yapman gereken başka bir şey var. Yani onu kendinize de hayır diyebilmelisiniz, başkalarına da hayır diyebilmelisiniz. Ama bunun için işte çok iyi belirlenmiş ben ona şey ben demiyorum da işte kişisel gelişimciler diyor ama artık benim sözümde oldu o kadar çok söyledim. Güçlü evetlerinizin olması lazım. Yani ben bu akşam İmna Haldun'da işte böyle bir programa katılacağım. Dolayısıyla onun işte konuşmalarını hazırlamam lazım. Bakın bir de deadline da çok önemli. Yani kendinize ev hanımı bile olsanız, mesela az önce arkadaşımız bir şey sordu. <gülüyor> Şimdi zamanımız çok, hani nasıl değerlendirelim? Az önce sizin sorduğunuz soru da bu çerçevedeydi. Kendinize e, ödevler verin arkadaşlar. Yani... <gülüyor> Eğer bir iç disiplin geliştirememişseniz hani o ayrı bir bahsi diğer olması çok iyi olurdu olsaydı keşke ama onu diyelim yok böyle mesela bende de biraz eksiktir yani kendime kalsa daha ahiste gider her şey ya. Yani. O yüzden ben mesela hep şunu yaparım. Evet burada ihya anlatacağım. Burada şu yazıyı şu tarihe kadar vereceğim. İşte ne bileyim işte kitap, bir kitap çalışması var şimdi. Bir tane yazı, bir başlık kaldı. Efendim onun şu tarihe kadar teslim edilmesi lazım. Yani o teslim tarihleri veya başka topluluklara karşı üstlendiğiniz sorumluluklar sizin ister istemez. Hani biraz dıştan bir gelen bir kontrol bu ama evet ne yapalım böyleyim yani bu konuda. Bu benim hani zayıf tarafım. Efendim kendi zayıf taraflarınızı bilmenin de böyle paylası var. Ama size kalsa o fatihadan öteye hiç geçememişsiniz. Defalarca başlamışsınız orada kalmışsınız. O zaman sizin ne yapmanız gerekiyor? Bir tefsir grubuna katılmanız gerekiyor. Ki o zaman işte haftanın belli bir günü var toplanılacak, senin, senin ödevlerin var okumak zorundasın, getirmek zorundasın. Yani kendinize ödev ve sorumluluklar ve bu sorumlulukları başkalarına yönelik yani başkalarının da e, hakkına girmemek için yapmanız gereken sorumluluklar şeklinde organize etmek gerektiğini düşünüyorum hocam. E, başka soru yoksa bir saatimiz doldu zaman yönetiminden bahseden bir konuşmada zamana riayet etmemek e, ciddi sıkıntı olur. <Gülüyor> Ee, çok evet. teşekkür ediyorum. Yani bir soru varsa alalım. Sorular varsa ama yoksa bu kadar. Paylaşımınız için çok teşekkür ederiz biz de. Estağfurullah. Var hocam şeyde yani YouTube yayınında şu an burada çok kalabalık değiliz zaten ama YouTube yayınında asıl epey soru var. Soru alabilir miyim? Evet. Ee, yani ben size birkaçını iletebilirim bu soruların epeyce. Tamam lütfen bir beş dakika, beş dakika, on dakika ayıralım sorulara. Ee... Hocam. Ee, kendini tanımakla ilgili tavsiye kitap sormuş. Bu arada ben bir şey anlatacağım. Siz... Ne, neyle ilgili hocam? Kendini tanımakla ilgili tavsiye kitap sorar mısınız diye bir hmm. Kendini tanımakla ilgili. Ee, şu anda bilmiyorum hocam. O kendini tanımak e, bir kitap okuyarak olacağını düşünmüyorum. Ee, bir vaiz olarak hani bunu çok söylemek e, şaşırtıcı gelebilir ama mutlaka işin ehliyle birlikte yapılması gerektiğini kanaatindeyim. Çok daha hızlı yol alınabileceğini düşünüyorum. Yani bir psikologla birlikte e, veya o imkan yoksa Salih ve sadık bir dostla birlikte, yani sizi çok iyi tanıyan bir, bir insandan yardım alarak yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Kitap okuyarak olur mu bilmiyorum yani. Ama şunu söyleyeyim, mesela ne hissediyorsunuz yani duygularınıza odaklanmak? Şöyle düşünelim, mesela siz yemek yapmaya hangi duygularla başlıyorsunuz? Yani yemek evet şimdi şu, bugün de şu yemeği yapacağım ya şunu mu deneseydim acaba falan diye böyle zevk alarak mı başlıyorsunuz yoksa büyük çoğunlukla yani yoksa hep size bir angarya gibi mi geliyor o zaman işte bakın bir şeyi öğrenmiş oluyorsunuz siz yemek yapmaktan hoşlanmıyorsunuz ya da hoşlanıyorsunuz anlatabildim mi? yani böyle gözlemleyin kendinizi bununla ilgili e, şunu söyleyeyim A anda kalmak yani e, nasıl anlatayım hocam bunu şimdi bizim içimizde e, yığılmış birikmiş hatıranlar var kaç yaşındaysak o yaşa kadar yüzlerce hatıra birikmiş ve bunların bir kısmı üzücü hatıralar yani bizi üzen hatıralar e, atamadığımız, içimizden atamadığımız hatıralar ve onlar devamlı çeşitli çağrışımlarla devamlı bizim aklımıza geliyor yani bir taraftan biz böyle geçmişe üzülmekle e, uğraşıyor bir yanımız bir yanımız da hep gelecek kaygısıyla uğraşıyor. İşte ne olacak? Okullarda açılmazsa ne olacak? İşte bizim iş böyle devam ederse, işimiz batarsa Allah korusun ne olacak? İşte ben ee, ne bileyim yani ya, seneye ne yapacağım? Hani geçebilecek miyim, kalacak mıyım, bu dersi verebilecek miyim? Yani geçmişe üzülmek ve geleceğe kaygılanmak arasında giden bir zihin kendini tanıyamaz kendini tanıması için şu ana odaklanması gerekiyor. Yani şu anda ben ne hissediyorum? Mesela diyelim ki hep bir insanı gördüğünüzde böyle kalbiniz çarpıyor veya da böyle bir gergin oluyorsunuz. Onu onu görmeniz lazım. O zaman o insana o insanla aranızda bir problem olduğunu gösteriyor bu. Yani bu anlatmakla böyle iki dakikada olacak bir şey değil. Ama ben yardım almanın e, işi bilen bir insandan yardım almanın çok bu yolu çok kısaltacağını düşünüyorum. Yani navigasyon kullanmak gibi bir şey. Evet kendi kendinize de yapabilirsiniz ama yolu çok kısaltır. Mesela ben kendimi tanımak için bu özellikle zaman yönetimi konusunda hocam şöyle bir şey yapmıştım seneler önce. Hiçbirinden duyarak değil yani tamamen kendi kendime hani e, spontan bir şekilde. Dedim ki e, kağıt çıkardım. Çünkü böyle üzerinde düşündüğün düşünüp geçtiğiniz zaman bir şeyi e, kalı somutlaşmıyor yani karşınıza koyduğun yazıp karşınıza koymanız gerekiyor o konuyu kağıt çıkardım dedim ki yaz bakalım dedim. senin için hayatta en önemli olan şeyler ne yani bundan yaklaşık bir 15 sene falan önce yazdım alt alta hatta nerede yaptığımı bile hatırlıyorum yani yer olarak neresindeydim ve neresindeydim. yazdım alt alta. Altta. sonra hiç bakmadan kaldırdım o kağıdı şimdi yeni bir kağıt çıkardım şimdi nelere ne kadar vakit harcadığımı yaz yani bir gün içinde bir hafta içinde en çok neye vakit ayırıyorsun hocam biliyor musunuz ee, önem verdiğim şeyler listesine bile giremeyenler vakit ayırdığım şeyler içinde ilk beşteler o zaman bu kendime ihanet demek yani önem verdiğim şeyler, mesela örnek vereyim şimdi size. Mesela bugün bir genç bunu yapsa, bu çalışmayı. E, hayatta senin için önemli olan şeyleri yaz desek. Mesela 20, 20 ile sınırlandırsak. Hayatta senin için önemli olan 20 şey veya 10 şey veya 5 şey, fark etmez. Yaz. Yazınız. 20 olsun, 20 tane yazınız. Bunların içine sosyal medyada vakit geçirmek girer mi? Yani bu 20 maddede var mı? Televizyon seyretmek. Hayatta benim için en önemli şey film izlemek, dizi izlemek. der misiniz? Ama vakit geçirdiğiniz şeyler arasında ilk beştedir. Yani o açıdan bu kendimize ihanet işte. Yani kendi önceliklerimiz neler, bizim önceliklerimiz neler, hedeflerimiz neler, bu hedefler gerçekçi mi? Bunları oturup yazmamız üzere düşünmemiz gerekiyor. Mesela hedefin ne? Allah rızasını kazanmak diyor. Canım Allah rızasını kazanmak dünyadaki iki milyar Müslümanın hedefi yani. Senin spesifik ne? sana özel olan bu Allah rızasını nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Hangi yoldan? Yani ilimle mi? Cihatla mı? Sadakayla mı? İşte insanlara hizmetle mi? ibadetle mi? Nasıl bir yolla bunu yapmayı? Tabii ki hepsini yapmalıyız ama hani sen en çok hangisine müsaitsin? Hani cennetin birçok kapısı vardır ee, çok namaz kılanlar namaz kapısından çok cihad edenler cihad kapısından diyor ya efendim sen hangi kapıdan çağrılın hepsinden çağrılan yok mu diyor Ebu Bekir evet var ve sen de onlardansın diyor o da bir kapasite meselesi evet hocam böyle ee, cevap e oldu mu bilmiyorum yani muhteşem bir cevap oldu bence hocam. Bu <gülüyor> şey, <gülüyor> arada gençlere yap, yapsanız acaba şimdi o öncelikleriniz ve zaman ayırdıklarınız meselesini dediğiniz dediğinizi geçen dönem bir grupta yaptık. Gerçekten arkadaşlar böyle şok oldular ki ben de onlarla birlikte hazırladığım evet. gruba yaptım bunu. Gerçekten insan için böyle çok edici bir etkisi oluyor. Yani ben bir evet. neresi ben ne yapıyorum neredeyim gibi böyle evet. Yüz yüze getiriyor insanı. Yani, yani şöyle hocam mesela işte diyelim ki Ordu'ya gitmek için yola çıkmışsınız ama Antalya'ya doğru gidiyorsunuz yani. Evet. evet hocam. Böyle yaşıyoruz hayatı. E, hocam e, oldukça fazla soru var. Sizin vaktinizi daha fazla bilmiyorum vakitle yetiştiniz soruları ama son bir soruyla isterseniz e, şey var. Kapatalım hocam. Siz seçin e bir tane. Hayır demekle ilgili siz vurgunuzu ıı, duyan bir arkadaşımız demiş ki peygamberimiz hayır demezdi diye duydum yanlış <gülüyor> mı? Evet hayır demek arkadaşlar yani şöyle e, mesela peygamberimiz hayır demezdi kendisinden istenenlere yani kendisinden sadaka istiyorlar yardım istiyorlar onlara hiçbir zaman hayır yok dememiş. Ama mesela bakın şimdi hayırına bir tane örnek verin. Mekke'de gelmişler Mekke'nin ileri Yani peygamberimizin hayatından Allah'tan çok örnek biliyoruz. Yoksa şimdi köşeye sıkışmıştık yani. E, Mekke'nin ileri gelenleri peygamberimize gelmişler. Demişler ki ya e, Muhammed inanmıyorlar tabii müşrikler bunlar. Eşraftan e, bu insanlar yani toplumda e, ne diyelim bugün influencer insanlar efendim e, ya Muhammed biz seni önemsiyoruz sen önemli birisin senin görüşlerin senin anlattığın şeyler bizim için değerli fakat e, seni gelip dinlemek istiyoruz fakat senin yanında bu ayak takımı varken geleme, gelmiyoruz yani çünkü biz gelip oturup onların içine oturduğumuzda onlarla bir olacağız yani köleler falan var ya bize ayrı bir gün tahsis et demişler ne, ne demiş peygamberimiz arkadaşlar Evet demiş mi? Hayır düşünmüş, ayet-i kerime inmiş arkadaşlar. Sakın senin yanında Allah'ı ahireti düşünerek seninle birlikte ibadet eden o Müslümanlardan sakın gözlerini ayırma diye ayet-i kerime iniyor. Yani e, hayırlarımız bizim ilkelerimizle alakalı bir şey arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ben işte içkili bir davete gidecek miyim? İçkili bir yemeğe gidecek miyim? Ya da ne bileyim ben Böyle işte akşam olsa da yatsak hadi hep oyun oynayalım. Ben bizim evde de mesela oyun oynarız biz çocuklarla. Ama yani böyle bütün gün oyun oynayalım mı? Bütün gün yatalım mı yani? Bütün gün televizyonu açıp karşısında uzanalım mı? Oruç, Ramazan'ı böyle geçirelim mi? Yani hayırlarınızdan kastım ilkelerinize göre yaşamak. O ilkelerden taviz vermemek olabildiğince yani. Ee, ilke demişken burada da hayatınızı felç etmeyin 30 tane ilkeniz olursa arkadaşlar hayatta hiç ne dostunuz olur ne de siz o hayatla baş edebilirsiniz yani ilkeleriniz çok sayıda olmamalı zaten işte Allah'ın çizdiği sınırlar bir de sizin birkaç tane oraya eklediğiniz bir iki kişisel bir şey ee, dolayısıyla o, o ama o sınırları da ihlal ettirmemelisiniz bu e, sadece zaman yönetimi açısından değil. Mesela psikolojik ilişkilerinizin sağlıklı yönetimesi açısından da öyle. Yani size herkes her istediğini diyebilir mi? Mesela annesiniz evde. Herkes her istediğini aklına eseni diyebiliyor ve hiçbir şey olmuyor. Çünkü siz hiçbir şeye hayır demiyorsunuz. Bu, bu sağlıklı bir şey değil bence hocam. Evet. Yani ilkeler konusunda... Yoksa insanlara, yard senden yardım isteyene tabii ki yardım edeceksin elinden geleni. Mesela benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri yardım etmek isteyenle yardım isteyeni buluşturmaktır. Bazen diyorum ki kendi kendime bundan bu kadar zevk alıyorum. Bir de ben kendim etseydim o yardımı acaba ne kadar zevk alırdım diyorum yani. Hayatta gerçekten böyle tam hani nasıl diyeyim. Abraham Maslow'un deyimi var ya böyle plato deneyimi diyor, zirve deneyimi diyor. Yani kendini böyle hani hayatının amacına ulaşmış gibi hissettiğim bir an yani. Yardım isteyen biriyle yardıma ihtiyacı olan birini tanıştırmak. Ve bu illa maddi bir şey olmayabilir, sosyal bir yardım olabilir. Dolayısıyla o konularda insanlara hayır demeyin. Ama e, sizin ilkelerinizi çiğnemenizi istiyorlarsa, Kendinize zaman ayırmanızı yani öyle bir şey ki arkadaşlar bakın Tegabun suresinde bir ayet var. Tegabun suresi kısa gidin açın okuyun yani iki sayfa mıdır? Ee, orada bir ayet var diyor ki ey iman edenler sizin eşleriniz ve çocuklarınızın arasında size düşman olanlar vardır diyor. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, Mizancı Murat Turfan'da mı Turfa mı diye bir romanı var o romanda diyor ki ben onu Kur'an kursu öğrencisiyken okumuştum oradan aklımda kalmış bu cümle ee, olayı hatırlamıyorum bile yani romanın konusunu bile unuttum ama bu cümle aklımda kalmış diyor ki e, dava adamının önündeki engeller hiçbir zaman büyük engeller değildir diyor küçük engeller işte misafir geldi düğünümüzde adet bu işte bir düğün yapacağız arkadaşlar bir yıl gidiyor hayatımızda. bir yıl eğer ben hayır demezsem anlatabiliyor muyum ee, bir yıl insanlar bir aylarca gelinlik bakıyor aylarca perde bakıyor aylarca haftalarca ayakkabı çanta bakıyor yani bir gitti bir yıl dolayısıyla e, bazen kendimize ve başkalarına bir dakika ne yapıyorsun sen hayır bunu yapmayacaksın veya bunu bana yapamazsın bu kelimelerle söylememiz gerekmez Mesela ben hiç kimseye bunu söylemedim ama sınırlarımı bilmem bile yeter ya. Yani. Başkaları da o sınırı gör, anlar, hisseder. İnşallah doğru anlatmışımdır hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ee, bizim için çok kıymetli oldu sizin bu akşam bize katılmanız. Estağfurullah hocam. Gerçekten Allah kuvvet versin. Bakış açısı oldu bizim için de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah e, gen, aramızdaki genç arkadaşlara e, ömürlerine, vakitlerine e, bereket versin ve kıymetini bilerek en güzel şekilde onları değerlendirmeyi nasip etsin. Sonuçla da barışık olmayı. Bunu söyleyip bitirelim. Yani tamam yanlış yaptık, hayatı da işte 10 yılı da harcadık falan tamam ama bu biziz yani. Hatalarımıza af dileyeceğiz ve kaldığımız yerden Devam edeceğiz. Bu geçmiş için böyle devamlı kendimizi eleştirmek aşırı şekilde o da yapıcı değil. Evet. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak kork kork korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin inşallah. E, tüm katılımcılara biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz hepinize. Hayırlı Ramazanlar.